Herkese günaydın. Açık Mimarlık'ta bugün ben Volkan Taşkın, Çenk Tereli. Konuğumuz da Alper Derinboğaz. Alper hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Alper. Ben de merhaba demiş olayım. Merhaba, teşekkürler. <gülüyor> bugün Alper konuğumuz. Onunla aslında şey serisinin bir parçası herhalde. Pratik olarak mimarlık yapan ekibin içerisinde diye atfedebileceğimiz konuklarımız, konuk silsilisinden bir kişi Alper. Alper. Ben üniversite zamanından tanıyorum hı hı. ama sonra İTÜ'den sonra bir yurtdışı deneyimin oldu. Oralara gittin kalmadın geri döndün orada değişik şeyler yaparak bugün hı hı. Yani orada yaptığın şeyleri burada devam ettirerek aslında farklı bir alanında. Mimarlığın belki kendisini normalde alışılagelmiş olan halin değil ama kendisini biraz daha arttırarak işler üretiyorsun ve Onlardan bir girelim istersen. Ne, ne yapıyorsun mesela günce olarak? Kimle çalışıyorsun? Nasıl bir çalışma prensibin var prensip derken? Kaç kişi Başına yalnız çok küçük şey de koy. Tamam biz Alper'i tanıyoruz da. Hani herkes bir kim olduğunu, ne yaptığını. Olabilir o da tabii. İki, iki, cüm, iki cümle olsun. Evet. Yani. İki cümle güzel şey. Şimdi... Yani aslında ne yaptığım biraz çok net biraz çok karışık yani mimarlık yapıyorum hı hı. ama bildiğimiz anlamda mimarlığın ötesinde başka şeylerle bu mimarlık nasıl yeniden kurulabiliyor birazcık onu araştırıyorum yani hı hı. hani kendi mimar olarak farklı ne yapıyorsun dersen hani seni gördüğümüzde hı hı. nasıl tanıyacağız dersen senin işini <gülüyor> öyle, bir, öyle bir şeyden bahsedebiliriz yani. Ee, böyle e, işte dijitalle mimarlık arası, deneysel e, şeylerle mimarlık arası e, hikayelerle e, bu protein klasik anlamda e, mimarlık ötesinde neler yapabileceğini veya mekan nasıl kurabileceğini araştıran e, bir insanım aslında. Ve bun, ya yani onların istersen biraz türlerini e, açalım. Hani bunlar böyle projeksiyon. ...sistemleriyle entegre... Hı hı. ...ses sistemleriyle entegre olan... Hı hı. ...şeyler işte... ...augmented e reality... Evet, Arttırılmış gerçeklikle alakası evet. olan şey. Türkçesi o değil mi? Arttırılmış gerçeklik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Spekülasyon gibi bir şey oluyor da. Evet Arttırılmış gerçeklik. Yani belki yani bir kısım şeylerden de gidiyoruz Projelerden mesela. genelde bir işiniz vardı. Hı -hı. Refik Anadolu'la evet, beraberdi evet, galiba. Evet. Refik'te zaten çok işiniz var değil mi? Beraber evet, yaptığınız evet, pek evet. çok şey var. Evet. Galatasaray'daki işleri de Refik'le yapmıştınız Galatasaray'da değil Galatasaray'da Egument Structures ee, tabii heyecanlı bir iş oldu. Çok büyük 400 metrekarelik bir yerleştirme ve dünyada ilk defa denenen bu ölçekte bir teknolojiyi denedik yani. Hı hı. Ee, şimdi bile mesela e, UCLA'de, yani bu arada işte UCLA'de okudum falan sen bahsettin hı hı. yani Los Angeles deneyimi falan. Ee, geçenlerde Biennale için UCLA'dan hocalarımız geldi falan işte. Onları hı hı. E, görünce çok heyecanlandık. Aa işte e, nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz falan. Böyle bir update yani bir güncelleme konuşması için bir yere geldik falan. Gösterince e, şeyleri yaptığımız e, buradaki işleri yani bu bunu yaptınız mı önce? Hı. Evet yani bu video filan siz mi yaptınız bunu filan? Türkiye'de mi yaptınız? Hani böyle e, enteresan hocalarımızdan bile böyle şey enteresan tepkiler aldık yani hani bu e, Türkiye'de hani bu e, inovatif şeylerin yapılamaması hı hı. gibi e, bir ön yargının e, ötesine geçebilmek herhalde biraz heveste egmens strateji. Tabii avantaj da avantajlıyordu şu. Yani bunu an, bu konuyu açmak aslında ilginç çünkü yani normalde mimarlık adına diyelim ki yani bir mekanın tasarımına dair değişiklikleri yapmak bile birini ikna etmek daha doğrusu o Hı -hı. yatırımcı olan kişi ya da o işin veren iş veren kimse Hı -hı. onu ikna etmek o kadar zorken tamamıyla yani bilinen şeylerin hı hı. kenarında kalan bir şey için bu kadar diyelim ki hani Galatasaray'daki işi düşünürsek bu kadar büyük ölçekte bir şey ve bu kadar çok karşılaşılan yani bir yere merkezi bir yerde olması da bence çok işin önemli. O aslında kadar. insanı şeyi sordu işte o ara arada neler oluyor yani nasıl siz buna mesela dahil oluyorsunuz çünkü hı hı. karakter olarak da sen o zaman kendini yeni bir yere koyuyorsun. Yani mimar değilsin ama aynı zamanda o işi yaratan bir kişi oluyorsun yani. Hani evet. Alanı olmayan bir şey yaratmış Hikayeler şurası. dedin ya aslında onu biraz açarsan Konuşmandık Hı. ilginç bir şeydi O bir sanat meselesi. işi midir mesela Sen evet. oradan giriyor gibisin Hikayeler sanki. derken ne ya. dedim acaba <gülüyor> Dinlersin de. <gülüyor> yani Şu, şu kur, kurgulamalar aslında Aha. Yani evet. e, burada aslında çok da mimar gibi davranmıyorsa bak Gayet hmm. tabii aslında mimarlıktan gelen bilgini ve becerini kullanıyorsun. Tabii yani e, ya işte o e, mimarlık değil tartışması hep var. Yani şimdi böyle bir e, şöyle bir şey geçebiliriz mesela. E, bu işte e, 2010'da yani ben işte Amerika'daydım Los Angeles'ta işte UCLA hikayesi. E, eğitim aldık işte mezun olduktan sonra işte projelerde çalıştım uluslararası ofisler vesaire. E, hep hardcore mimarlık yani tam anlamıyla bildiğimiz klasik mimarlık pratik. Hı -hı hep işin parçasıydı yani bu nasıl genişletilebilir yani bunu e, alıp yıkıp hani yeni bir şey koymak gibi bir heves değil de e, bu nasıl genişleyebilir nasıl derinleşebilir filan daha çok o kanaldan e, gittiğimi e, düşünüyordum ben işte o, o sırada tabi yani hani bu e, mimarlığın dışında şey ışığı kullanıyorsun işte böyle e, üç boyutlu hani e, formları kullanıyorsun vesaire e, birazcık böyle hani e, mimarlığın sınırlarına doğru e, gitmeye başladık filan tam o sırada işte 2011'de işte genç mi Arkitere genç mimar ödülü hı hı. gelince falan hı hı. hani bu çok iyi motivasyon oldu hı hı. İşte aynı dönem akif en iyi mimar işte 2011 mimarlık seçkisine 3 iş dahil oldu 2010'da açtık yani ofisi 2011'de da 3-4 tane ödül arka arkaya gelince Hani ve orada da böyle bir tarafta safir biz bile yani başta şaşırdık yani hmm. bir tarafta safir bir tarafta işte bizim Egmont Structures'lar falan hani o mimari kategorinin içinde hiç de böyle şey yani halk diyeyim işte meseleye uzaktan bakanlar diyeyim onlar tarafından da garipsenmeyen bir şekilde aynı hmm. şeyde kartela içinde hangi hangi açısı hangi bakış açısıyla bir yere geldiği anlaşılması bizi bayağı motive etti yani hani biraz düşündüğümüz şeyi Becerebilmiş Hı -hı. E, gibi hissetmeye başladı. İşte bu farklı olarak yapılan şeyin e, yeterince görünür olduğu andan itibaren aslında e, doğal olarak e, hak ettiği bazı şeyler bunların yani takdirler diye bakıyorum ben çünkü hani sizin pratik olarak yaptığınız yani pek çok kişi var bunun hmm. yani sizin dışınızda hani bunlarla uğraşan. Yani siz Refik Anadolu'la beraber çok iş yaptığınız için hmm. onun da adını hmm. burada analım yani tabii, Refik de tabii. hem tabii. fotoğraf işleriyle hmm. hem de bu alanda yaptığı şeylerle bütün bu işlerin diyelim hmm. bu anlamdaki işlerin ya da bu anlamdaki mimarlığın derinliği daha da artırılmış olan mimarlığın daha görünür olmasını sağladığınız hatta işte workshoplar yapılıyor mesela atölye çalışma öğrencilerle yani bir haftada bile sizin yaptığınız işlerin belki daha küçük ölçü ya da belki benzer büyüklükteki ölçü ama hı. daha hafifletilmiş olan halleri öğrenciler tarafından da uygulanabilir hale geliyor. Yani bir yandan siz hani hem pratik olarak evet da. pratik hı hı. olarak siz bunu yapıyorsunuz. Hı hı. İki o soru tabi gizli kaldı. Onu belki Volkan Bey tekrar sorabiliriz. <gülüyor> ya ben geleceğim oraya. Ya o o aralık, şey... o iş nasıl gerçekleşiyor? Tabii, yani. tabii, evet. O nasıl gerçekleşiyor? Çünkü yani sen bunu bireysel olarak üretiyorsun ya da kurduğun gruplarla beraber bunların var olmasını sağlıyorsun. Hı hı. Hı hı. O var olmasını sağlarken işte çeşitli rollerle kişileri ikna ediyorsun. O işler gerçek oluyor. Bir de hı hı. sonra bu bilginin de tabi ki... E, aktarılması ve daha da çoğaltılması meselesi Hı -hı. var. Hani bunları da yaptığınız için aslında bir bütün yani. Hani sadece bir bina cephesini yapılmış olan ya da işte bir sergideki bir enstalasyon değil. Öyle bütün olarak bakıldığı zaman başlı başına bir alan yani yani. E, o yüzden de yani tebrik etmek lazım. Yani bu çünkü yeni bir alan yani konvansiyon olarak. E, şimdi bir de tabii şeyi de konuşabiliriz. Yani sen de üniversite içerisinde bir de proje de anlatıyorsun, jürilere katılıyorsun vesaire de üniversitelerin de konusu olmaya başladı tabii ki bu. Hı -hı. Mesela 5 yani yıl hı -hı. öncesinde işte nasıl diyelim? ya yani mimarlığın çeşitli dijital medyalarla arttırılması, deneyiminin arttırılması hı -hı. ya da parametrik tasarım vesaire meselesi konu bile değildi. De Türkiye'de. Yani, yani öyle e, bu yeninin özel bir böyle e, durumu var. Hı -hı. Yani özellikle Türkiye'ye özgü e, diyebilirim yani hı -hı. bunu. Yani dünyanın her yerinde var ama burada çok enteresan bir şey var. Yani e, bu kadar keskin bir ayrımı e, hiçbir yerde görmedim ben açıkçası. Hmm. Şimdi böyle bir e, yeni olana, avangard olana ve işte daha önce görülmemiş olana inanılmaz bir tepki var. Yani inanılmaz e, yüksek duvarlar siz onu anlatamıyorsunuz işte e, anlatıyorsunuz adam güzel ama yapmayacağız bunu. İşte hani hmm. niye yapmayacağız işte sebebi yok hani yapmayacağız falan korkuyoruz e, hmm. bir şeyler falan. E, çok zor bu şeyi geçmek. Sonra da e, o işi yaptıktan sonra da bir tane yaptıktan sonra e, o kadar hızlı buna adapte olup o kadar fazla e, talep ve hani evet. e, istek geliyor ki. Ve bu o kadar çabuk kabulleniyor ki yani aradaki kontrast çok enteresan. Yani, Aslında bu... sen şu anda Türkiye mimarlık piyasasını tek cümlede özetledin. Evet. Biraz evet. <gülüyor> bir yani durum gerçekten ya. durum bu. Hepimizin Aynen, her gün evet. yaşadığı şey... Alper'in dediğinde saklı. Yani sadece yeni teknolojiler ya da yeni tasarım e, pratiklerine dair değil, aslında yeni herhangi fikir herhangi bir şey. Aynen, <gülüyor> aynen, aynen, <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> Ama bir kere yapmak hakikaten <gülüyor> evet. çok önemli. Bir kere yaptıktan sonra da senden daha çok savunuyorlar. <gülüyor> evet. Yani böyle e... <gülüyor> bu da daha ilginç bir durum. <gülüyor> tabi tabi. Yani biz böyle önce işte e, birkaç e, biz yapı kredde mesela egment structures yaptığımızda böyle birkaç dergi falan gönderiyoruz bir şeyler yani birkaç tanıdığımız insanı falan bahsettik yani e, ne bir bakalım falan böyle hmm. sonra e, işte o iş açıldıktan sonra da böyle devamlı işte e-mailler istekler falan işte böyle birisi Miami'de birisi işte geçen gün e mail atıyor ben tez konumda sizin <gülüyor> e, projenizi case study olarak e kullanıyorum falan hani merak ediyoruz biz de nasıl bir doktora şeyinin tezin parçası olabilir falan Hani böyle ondan sonra çok hızlı bir şekilde devamı geliyor. Geldi yani. Hı hı. Ama Alperic işte başlangıçtaki bu e, enteresan duvar e, <gülüyor> ilginç evet. yani. Hiç şeyden e, tepkileri öğrenme şansın oldu mu? Galatasaray'daki iptalasyondan sonra oradan gelip geçen halk insanlar hani hiç öyle bir <gülüyor> <gülüyor> alma fikrine olabildim yani insanlar şaşırdı mı bu ne ya böyle <gülüyor> ya da gerçekten çok ilginç falan hani o tepkileri hiç gözlemleme e, geri dönüş alma şansın oldu mu? Ee, yani bana gelen tepkiler şöyle yani çok bir işte arkadaş grubundan e, gelen e, tepkiler. E, yani bunun hani daha farklı bir tanımı var ama hani e, burada söyleyeceğimiz şekliyle neyin nesi bu e, gibi böyle <gülüyor> sokakta geçerken. Özellikle inşaat aşaması çok enteresan yani hmm. yüzey kaplanmadan önce de e, orada o yüzeyin 400 metrekare yüzeyin arkasında bir tonluk bir cephe e, malzemesi var. Çelik, e, ahşap vesaire uzay kafesler, kirişler e, mobil strüktür filan e, çok karmaşıkta bir strüktür var arkasında. Bir taraftan medya fasat var. Üzerinde 4000 e, piksellik. E, onlar oluyor ki yani ne, ne oluyor burada gibi böyle büyük bir e, ilgi vardı. Sonra işte açıldıktan sonra e, meselenin anlaşılması çok zor olmadı. Yani Hı -hı. hadise görsel olduğu için çok hızlı anlaşılıp yayılabilme gibi bir e, faydası oldu galiba Ama bu açılana kadar böyle enteresan tepkiler <gülüyor> Aldık yani neyin nesi bunu çok iyi. <gülüyor> Ne yapıyorsunuz burada gibi yani <gülüyor> Hani çok e, Bizi tanıyan arkadaşlarımız bile yani e, Durumu idrak edemediği durumlar oldu yani Çok iyi kısa bir ara verelim mi Programın yarısına geldik bile evet, bir şarkı Ne dinleyeceğiz verelim. Alper e, Benim e, bu Durumlarıma benzer yani işte Böyle birazcık e, arada olma işte Los Angeles'tayken falan çok dinlediğim bir şarkı e, Meksikalı arkadaşlarımdan duydum. E, Norte Kollektiv'den Tango Levoz, tango sesi işte. Hı -hı. E, güzel fusion yani birçok şeyin karıştığı e, işte elektroniğin ya da ne bileyim e, cazın ya da e, funkın böyle sınırlarını e, aştığı bir birbirinin içine girdiği bir şarkı o yüzden uygun olur diye düşündüm. hadi bakalım. Tekrar beraberiz. Açık Mimarlık programındasınız. Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Cenk Dereli ve Volkan Taşkın e, var. Stüdyoda programı yapanlar olarak. Bir de Alper Derinboğaz konuğumuz. Onunla beraber konuşmaya devam ediyoruz. Mimarlığın üstüne katman, üstüne katman yapıştırıyoruz şu anda. Sürüyoruz. içinden giriyoruz. Öbür tarafından çıkıyoruz. Biraz daha bu sınırlarının çevresinde yeni, yeni teknolojiler yeni e, mevzusu üstüne aslında tartışıyorduk. E, müzik arasına vermeden önce e, bu üstünden gidelim mesela yani bütün bu arttırılma, arttırma meselesi yani bu mekanın e, çeşitli dijital teknolojilerle arttırılması meselesi hı hı. ne getiriyor mesela ya da böyle çarpıcı olarak daha biz bunu Sanat eserinden öteye bir yerde görmedik gibi diye bir kelekçe bir ben pas açayım. Yani <gülüyor> aslında dalganın başında i̇yi, iyi gibi miyiz? Evet, evet İyi pas aç, Göremedik <gülüyor> ne bu yani falan deyip sen artık bunu istediğin gibi göğsünde yumuşatırsın. <gülüyor> <ya. gülüyor> İşin kötüsü işte çok çok görme ihtimalimiz var. Böyle Hı -hı. bir... E ...marketing tarafına falan çok düşmeye başladı... ...bu mevzular. Görüyorsunuzdur işte böyle... Hı hı. E, ...firmaların reklamları... ...böyle duvarlarda bir yerlerde dönüyor... Falan, ...lansmanlarda falan çok yapılıyor. E, şu an inanılmaz... E, ...böyle bir... E, ...kitlesel değil de özel... işte ...seyircilere... E, ...bir şeyler anlatmak için... E, ...bir wow faktör olarak yani hı hı. bir... ...etkileme yöntemi olarak... E, ...kullanılmaya başladı. Çok yoğun... ...ve enteresan bir şekilde. Yani işte orada... E, bu e, hatta bence fazla bile kullanılmaya başladı. Bu bir yerden sonra böyle hani yeni mevzusunun bir, böyle bir tarafı da var. Kötü hmm. bir e, yüzü de var yani. Çok kullanıldıktan sonra e, arka arkaya üstünden geçildikten sonra içeriği boşalabiliyor yani bu işin. Hani bu işi neden yaptığınız değil de o işi böyle bir araç olarak kullanıp hmm. yani e, hani başka şeyler falan yapıyor olmanın da başka... E, sıkıntıları var yani hani bir e, reklam unsuruna falan dönüşmesi gibi hı hı. E, ya da işte bunun fazla karlı veya çok fazla e, etkileyici şeylerinin böyle devamlı işte market ekonomi tarafından market e, işte bu pazar endüstrisi tarafından e, eminip e, bitirilmesi de evet, tabii. Yani bütün bunu tabi tarafı yani bu meselenin kim tarafından finanse edildiği ya da projenin işte tabii, tabii. kimlerin finansmanıyla gerçekleşebildiği konusuyla da çok yakından alakalı. O yüzden de çoğunlukla zaten mevcut kullanılan yöntemleri taklit ediyor. Yani taklit hmm. etmek zorunda kalıyor dijital hmm. teknoloji. Yani şunu konuşuyorduk işte mesela Second Life'da kurulan. Yani tam hmm. ta olarak senin anlattığın şey değil ama hmm. hani sonuç olarak bu dijital teknolojiler ya da dijital medyayla kurulmuş olan dünyalar aslında ne bu fizik dünyanın fizik kanunlarına ne ekonomi kanunlarına ne işte ee, ne bileyim ben hani kişiliklerine vesaire mahkum değil Hı -hı. tamamıyla bambaşka bir şey ama e, hep bu fizik mekanı sosyal örüntüyü ya da e, bu e, yaşantının zevklerini kendine tekrardan konu edilip onların içerisine açılımlar getiriyor. Keza işte mesela yani tekrar diyeyim second Life'ın içinde para olması gibi hı hı. ya da ne bileyim hani evlerde yaşanması gibi hı hı. anlatabiliyor muyum? 80'lerde bir tane bahçıvan diye bir film vardı hı hı hı hı. Böyle. işte zeka geriliği olan bir adam bilgisayar teknolojisi ve sanal ortamla beraber zekası arttırılıyor aynı Stephen zamanda Stephen King'indi sanırım Aha. hikayede aynen öyle şeyle beraber bir kısım kimyasal enjeksiyonlarla sonunda o zekanın o zihnin geldi yani sanal ortam içerisinde eğitilerek Kapasitesi arttırılmış zihnin kurduğu mekan ilk başlarda doktorun kendi rasyonel aklıyla kurduğu mekandan tamamıyla farklıydı mesela doktor hep benzeşik mekanlar kuruyordu e, yaşanan dünyaya sonunda onun kurduğu mekan ise tamamıyla yeni bir şey bambaşka hmm. bir şey hmm. fiziksellik tanımlamıyor hatta kendisi de yok oluyordu sonunda hmm. sonunda kendisi de tamamıyla sayısal bir şey haline gelip bütün sisteme dahil oluyordu falan. Yani hani bir yandan da böyle bir şey var, bir yandan da ama işte senin dediğin gibi bu yeni olan tek, teknolojik ya buluşer neyse, onun e, bilinen araçlar tarafından sömürülmesi demeyeyim de kötüye kullanılmaması. Yani. <gülüyor> <Aynen. diyeyim yani. gülüyor> orada durum da var. Şey var. Böyle bütünsü bütüncül etkisinden yani, koparıldı evet. ee, ve çok çabuk marketin işte. için senin dediğin şey yani çok çabuk alışılıyor ona ve çok çabuk bir e, araç haline de geliyor şey evet, hani tabii. üstünde tartılmayan bir araç haline de geliyor ve e, çokça çoğaltılıyor. Evet evet. Falan. Yani bu aslında e, şeyden çok farklı değil yani lekor bizinin e, falan modernizminin tabii. başına gelen şeyden çok farklı değil tabi yani doğru. o kadar e, doğru şeyler ve o kadar e, yepyeni bir şey ortaya koydu ve bu o kadar karlı ve e, hani Efektif ve avantajlıydı ki yani bunu hemen başka evet. bir şey alıp kendisi için bir karlılık mekanizmasına dönüştürüp korbüzenin pasını tamamen boşa evet. çıkaran başka bir yere. <gülüyor> ya da yan sahaya. Daha evet, doğrusu açılan pas, diğer maçtan açılan pas Ama yan sahada oynanmaya devam işte ediyor. İşte orada Mimar'ın yine klasik rolünün şu avantajı oluyor. Mimar on numarada durmadan pas açmak zorunda. Yani... Doğru. Eee... Evet şey riski kesinlikle katıldığım şey Alper'in bahsettiği ticarileşme riski. Hı -hı. Ama bunda yani bunda da mimarın kendi rolünü yeniden kurgulamasının tek rolü e, bu üretimine devam ettiği. Bunun içinde olmak lazım. Evet Hı -hı. her projenin klasik anlamdaki farklı Hı -hı. durumunu bir avantaja çevirip. Hı -hı. Ama tabii burada yine her seferinde olduğu gibi yine tekrar Alper'den referans verirsem. O duvarlar hiçbir zaman bitmeyecek. Hı -hı. Çünkü o yeniden üretimde yine bir kendini... Hem iş anlamında hem birey anlamında aşma durumu olacak. Hı hı. Ve yine bu sefer yeni bir duvar olacak. Hı hı, hı. Tabii. Hani bu, bu da işin başka bir riskli bölümü. O yüzden hani bugün e, evet e, Alp'in işlerini konuşuyoruz. Hı hı. Hoşumuza giden tarafları var. E, sadece bizim değil genel anlamda şeyleri var. Ama onun da üretiminde yeni alanlarda her zaman bu duvarlar ne yazık ki. ...bizim de karşımıza çıktığı gibi... ...onun da karşısına çıkacak... <gülüyor> ee, ...çıkmadığı noktada da ticaretleşme riski olacak... ...yani hem <gülüyor> ilerisi problemli... ...kendi için hem gerisi de problemli... ...ilginç bir durum... ...yani biz öyle bir meslek alanını... Yani, ...çok komik tabii ki böyle söylemem de... ...yani mimarlığın kendisi işte... ...doğrudan ekonomik bir şey yani... Tabii. ...doğrudan ticari bir şey... ...tabi onu, onu, yani, onu göz ardı edelim... ...işte edemiyorsun zaten... Şey ...onu, onu yani. demek istiyorum Aha. yani mesela... ...büyük ölçekte çok görünen bir yerde... O projenin gerçekleşebilmesi hı hı. ancak senin o yani sana bunu izin verecek olan e, sistemin hı hı. ticari araçlarının içerisine entegre olmanla ve onları kullanmanla mümkün. Hı hı. Onları dışlayarak onun parçası haline gelemiyorsun doğal hı hı. olarak. Hı hı. İşte burada artık herkes kendisi için bir pozisyon alıyor tabii ki. Yani hı hı. sen onu neler yaparak gerçekleştiriyorsun esas mesele o oluyor. İş evet. Dönüp dolaşıp hani o işi gerçekleştirmenin yöntemleri ne? Geliyor. geliyor hiçbir zaman onu konuşamayız belki zaten yani ben onu daha önceki bir programda söylemiştim yani hani hiçbir mimar <gülüyor> bu iş alıp verme şeylerini hiçbir şekilde anlatmaz anlatamaz çünkü bazı gizli Hı -hı. şeyler vardır anlatabiliyor muyum fayda fay, yani karşılıklı fayda sağlayan ya da e, hak koruyan durumlar vardır falan ya yani mimarlığın da bir yandan kendini böyle işte yeni yaratan estetik değerler kuran bir sistem gibi. Hı -hı gösterip diğer taraftan hiç konuşamadığı şey de bu. Hep tartışmaların teğet geçmesine sebep olan şey. Evet. Fly. Söyle abi. Sen evet evet. Sor sormuş kadar oldun yani. <gülüyor> Anladım. Bizim ya ben tabii böyle e, çok da aslında genç olduğumuz için mi böyle kafamız bu işlere basmadığı için mi de bilmiyorum ama biz her tür bilgiyi paylaşıyoruz yani. Kendi ofis içinde de yani ofisimde de yani her şeyi Hı -hı. paylaşıyoruz bilgiyi böyle e, paylaşmak falan çok önemli görüyorum yani o bilgiyi işte paylaşıp dai hani şöyle bir tabi refleks var yani ben şimdi söyledim o da yapacak bunu bilmem de falan gibi bir şey var bunu ben çok sonra fark ettim bunu farkın şöyle bir şey var Bence bizim jenerasyonumuzda Yani bu işi nasıl üretiyor olduğunla ilgili mevzu seninle ilgili zaten evet. yani bu işi ne kadar anlayıp ne kadar hızlı üretebildiğin falan Çünkü zaten bu Bahsettiğimiz şeyin hani bahsettiğimiz her şeyin yeni diye konuştuğumuz buradaki her şeyin çok kısa bir ömrü var. Yani ama sen bu yeni ile nasıl bir e, reaksiyon yeni ile nasıl bir ilişki kuruyorsun o daha önemli Peki, diye düşünüyorum. Peki programın sonuna geldik ne yazık ki tabii yine hızlı bir şekilde geçiyor. <gülüyor> bir de biz arada çok konuşuyoruz bakalım. <gülüyor> onu, onu uyarmaya çalıştım evet, sana. Evet biliyorum şunu söyle, yapalım ee, bütün bu konuştuklarımız ve daha fazlasıyla ilgili sen web siteyi söylesen yani size ulaşabilecekleri adrese. <gülüyor> evet ee, ve de bizim blogumuzda zaten adresten de biz seninle ilgili bütün bilgileri evet. paylaşacağız bizle paylaştığın kadarını Teşekkür ee, ee, Alperderinboğaz.info bu benim kişisel e, web sitem Onun dışında tabi ki e, ofisimiz e, salon 2.info e, işte Melike Altınışık şimdi e, birlikte e, çalıştım ortam. Onunla işte birlikte yaptığımız işler var bunun dışında vidrim.com var üçüncü bir şey yani bir salon iki birazcık daha klasik anlamda mimarlık kanalı vidrimde media architecture dediğimiz daha medya işte ses ışık vesairende entegre edildiği şeylerin oluşturduğu mekanlardan yola çıkan ikinci bir şey kanal. Bizim Öyle. de sitemiz acikmimarlik.blogspot.com adresiyle bağlantılı. Oradan da bütün bunları paylaşacağız. Hı hı. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağlar. Çok Güzel. keyifliydi. Eyvallah. Size de iyi günler diliyoruz. İyi günler.